Şaka yapmak, fıkra anlatıp insanları güldürmek dinen caiz midir? E, tabii bir insan şaka yapabilir. İnsan e, Allah Teala insanda gülme duygusunu yaratmışsa değil mi? Evet. İnsanlar gülüyorlar. E, hayvanlar gülmüyor. İnsanlar gülüyorlar. İnsanlarda gülme duygusu fıtridir. Yani yaratılışta vardır. O sebepledir ki e, şaka anlatılabilir. Sevgili peygamberimizin hayatına baktığımız zaman... Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şaka yaptığını ve kendisine şaka yapıldığını da görüyoruz. Mesela bir kadın geldi, yaşlı bir kadın sevgili peygamberimize dedi ki Ya Rasulallah bana dua et ben cennete gireyim. Sevgili peygamberimiz dedi ki yaşlı insanlar cennete giremezler. Kadın ağlamaya başladı dedi ki Aman ağlama ağlama dedi. Çünkü cennete insanlar genç olarak girerler. Yaşlı olarak girmezler. Ne kadar Şimdi, güzel bir çizgi var hocam. He, evet. Şaka yaparken yalan söylemiyor aynı zamanda. Evet. Yani bizim aslında ona da dikkat etmemiz lazım. E, oraya gelecektim. Şaka yaparken şakayı kaldırabilene yapmak lazım. E, yani affedersiniz e, halk arasında hoş karşılanmayan işte bir şey şakası evet, diyorlar hocam. ya. Onun gibi şakalar yapmamak lazım. Gerçekten bazen öyle ağır şakalar yapıyor ki insan silah çekip karşısındaki insanı vuruyor. Anlamıyor şaka olduğunu. Böyle ağır şakalar olmaması lazım. Bir de yalan olmaması lazım. Normalde şaka yapılabilir. Fıkra anlatmak da bir problem yani var. Fıkra anlatmak o da gayet doğal bir şeydir. Çünkü fıkra da bazen insana böyle güzel şeyler verir, güzel mesajlar verir. Mesela bir Nasrettin Hoca fıkralarını biz baktığımız zaman değil mi sürekli bu Nasreddin Hoca fıkralarını anlatıyoruz veya işte temelin çeşitli hikayelerini, fıkralarını biz anlatıyoruz. Bunlar insanların zekasını açıyor. Bir de insana bazen böyle... Düşündürürken düşündürüyor aynı Tabii zamanda. düşündürüyor, böyle uyanıklık veriyor. Olaylara karşı insanlara bir uyanıklık veriyor. E, tabii ki yine fıkra anlatırken müstehcen fıkraları anlatmamak lazım. Dine aykırı olan fıkraları anlatmamak lazım. E, bunlara dikkat etmek lazım. Yani yoksa hepimiz fıkra anlatıyoruz. Evet.